Radyoda Türk sineması. 35. Bölüm. Hikayemiz bildiğiniz üzere 1900 küsurlu yıllarda geçmektedir. Çiftesiki Paşa İstanbul'un asayişinden sorumlu Nazır Paşası. Nalan Çiftesiki Paşa'nın güzeller güzeli kızı. Taci para için Nalan'la evlenen ve paşa yaver olan kötü adam. Bense telat yani Nalan'la evlenmesi gerekirken... ...Taci'nin iftirasıyla arzından atılan genç ve idealist Musiki siki muallimi... Dadı bildiğiniz dadı Ömercik ise Taci'nin zannedilse de aslında Talat'tan olan çocuğudur. Ve bu gerçeği dadı haricinde hiç kimse bilmemektedir. Geçen bölümümüzde Zindan'a gelip Talat'ı kırbaçlayanı ve mahkumlara işkence yapan Taci biraz olsun kendine gelmiştir. Gözünü para hırsı bürüyen Taci para için adeta şerefini ve haysiyetini satabilecek kadar aşağılıktır ve... ...daha çok para kazanmanın yollarını aramaktadır. Aldığı istihbarata göre kapkaççılık işinde bu aralar iyi para olduğunu öğrenen Taci... ...İstanbul'un kapkaç çetesinin başındaki kapkaç Recai'yi yanına çağırtır. Amacı kapkaç Recai'yi yakalayıp zindan atmak ve kapkaç çetesinin başına geçmektir. Kapkaç Recai köşkün kapısını çalar ve kapıyı da açar. Adım Recai teze. Uşşt! Ne ters yaşıyor? Kardeşin yaşındayım ben şanım. Allah'ım. Kaçık kadar olmuşsun bana ters ediyorsun ya. Utanmaz anlamaz herif. Yok anne anne. Allah Allah Allah Allah. Pardon hanım abla. Ben Taci Efendi ile görüşecektim. Paşa misafiriyle ne biçim konuşuyor ne tadı parçası. Boş boş konuşacağını al içeri. Sonra da git bize kahve getir. Buyurun paşazadem. Beni emretmişsiniz. Ziyareti sebebimi merak ettim doğrusu. Gel bakalım Reca'yı gel. Eee anlat bakalım kapkaç işleri nasıl gidiyor ha? Kapkaç mı? Ne kapkaçı? Rica ederim. Bana küfür bu kadar alınmazdın. Bizde öyle şeyler olmaz. Ben... Saygın bir iş adamıyım. <gülüyor> Bırak aslanım bu saygın iş adamı ayaklarını... ...ne olduğunu biliyoruz biz. Sana ilk ve son defa söylüyorum. Bu kapkaç işini bırakacaksın... ...ve işin başına ben geçeceğim. <gülüyor> Valla biraz zor. Ben bu yola baş koydum. Bu davada ölmek var, dönmek yok. Merak etme aslanım. Herkesin bir fiyatı vardır. Heh, al işte burada tam elli bin altın var. Al bakalım hadi iyisin yine hadi. Elli bin altın mı? Ee, Valla... Dava dediğin nedir ki? Vallahi bu kadar yıl emek vermişiz. Bir anda vazgeç... Tamam tamam hadi uzatma. Al elli bin altın daha vereyim sana. Al bakalım ha. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz paşazadem... vallahi bütün İstanbul'u kapıp kaçabilirsiniz. <gülüyor> ee, şimdi bana bu kapkaççılığın raconunu öğreteceksin tamam mı? hay Paşa paşazadem. Kapkaççılığın üç altın kuralı vardır. Birincisi özellikle kadınların çantalarını... Hacı. ...hiç gözüm tutmadı. Kim bu adam? <gülüyor> sen e, e, lan, sen koskoca paşa yaveriyle nasıl kapkatçıların başı ol dersin ha? Kapkatçı ben buru. Pa paşa, paşa babacığım bu utanmaz adam bana rüşvet teklif edip... ...kapkatçıların başına geç dedi, paşa babacığım ya. <gülüyor> ama, ama yalan kendi istedi paşam. Beni buraya o çağırdı. Ben kapkatçı işine gireceğim. Bana bu işin racanını öğret dedi. Hatta, hatta bana bu işi kabul etmem için yüz bin altın verdi. Taci doğru mu bu? <gülüyor> Yüz <gülüyor> bin altın, bin altını bulsam sizin mirasınıza konmak için o kadar uğraşır mıyım paşa babacığım? Yüz bin altını bana rüşvet vermek için teklif etti bu paşa babam. Sen aşağılık kalleş adamın tekisin Taci. Hoş, sen koskoca paşa yağ veriyle ne piçim konuşuyorsun lan ben de bur. Ee, nasıl? Senin gibi konuşabiliyor mu? Daha mı? Harikasınız paşa babacığım. Harik. Yani bir an paşa babam yine karıştırdı da... ...benim repliğimi mi okuyor diye sanıyordum paşa babacığım... ya çok güzel oldu. Ne baktılar? Ne baktılar? Çabuk bu adamı zindana atın. Zindana atın. Aferin Taci. <gülüyor> Sayende İstanbul'un en azılı aydınlığını yakaladık. <gülüyor> Estağfurullah paşa babacığım sizin sayenizde ne demek? Ya Yapmayın <gülüyor> paşam. Bu herife inanmayın. Hayır. Hayır beni zindana atamazsınız. Evet. Kapkaç çetesinin liderini zindana attıran Taci... ...kapkaç çetesinin başına geçer... Ve İstanbul'da kapkaç olayları iyice artar. Bu durum çiftesi ki bir hayli dikkatini çeker. O da gider. Taci'nin dikkatini bu konuya çeker. Hadi. Ya, da, ya biz bu kapkaççı Reca'yı yakaladık iyi de. Kapkaç olayları azalacağına daha da arttı. Bu nasıl iş anlayamadım. Yoksa... Biz yanlış adamımı mı yakaladık ha? Haklısınız paşa babacığım. Ee, i̇nanın ben de anlamadım. Yalnız aldığım istihbarata göre... ...Recai'nin zindana atılmasını fırsat bilen Talat Efendi... ...Kapkaççıların başına geçmiş... ...ve memleketin bütün kapkaççılarını idare etmeye başlamış paşa babacığım ya. Ne? <Gülüyor> de, Talat zindanda değil mi? Nasıl başına geçer? E, e, adam zindandan idare ediyor paşa babacığım ya. Ha, demek Talat ha? Vay alçak kapkaç çete elebaşısı vay! ...nöbetçiler çabuk talat yakalayıp zindana atın. Ya sen de bir garipsin paşa babam yav Adam sekiz aydır zindanda yahu. Ne yakalamışım anlayışım. Öyleyse idam edin. Nöbetçiler derhal bu talatı idam edin. Çabuk. Şey diyorum paşa babacığım... ...onu böyle birden öldürmeyelim. Yandaşlarının gözünde kahraman neyim olur paşa babacığım ya. Haklısın taat. Bu aklıma hiç gelmemişti. Nöbetçiler talatı yakalayıp zindana atmayın... ...idam da etmeyin çabuk. <gülüyor> Devamı gelecek bölümde. Pekin, Pekin, Pekin, Bayındır, Öztürk, Yiğit, Arısoy, Küçük Yıldız. Pekin, teknik